Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, bir süredir sizlerle beraber Diyanet TV'de yürütmeye çalıştığımız İlmihal programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. İnşallah bundan önceki bölümlerle beraber bu bölümümüzde sizlerin ve bizlerin dini hayatını, ibadet hayatını en güzel şekilde yerine getirmeye destek ve yardımcı olan bilgileri ihtiva eder. Bu konuda hem dünyevi hem de uhrevi anlamda inşallah fayda temin etmiş oluruz. Bundan önceki bölümlerimizde cemaatle namaz konusunu ele almıştık. Bu konuda namazı cemaatle kılmaya hangi durumlarda yetişmiş sayılacağım, sayılacağımız ee, ve namazı baştan itibaren sonuna kadar imamla beraber kılmak ya da namazın bir kısmını kaçırmak yani imamla beraber kılamamak konularını ve bu konularla ilgili olarak da dini bilgilerimizi tazelemeye çalışmıştık. Yani bunlar teknik anlamıyla müdrik nedir, lahik nedir, mesbuk nedir yani namazı baştan itibaren imamla beraber kılanlar namazın başında İmamla beraber namaza başlayıp ama sonunu getiremeyenler ya da baştan bir iki rekatını imamla beraber kılmayı kaçıranlarla ilgili bazı hükümlerden bahsetmiştik. Ayrıca bir kişinin cemaatle namaza için yani camiye gelmesi halinde, eğer namaza başlan daha önce başlanmışsa ne yapması gerektiği, hangi durumda imama yetişmiş sayılacağı, hangi durumda yetişmiş sayılmayacağı gibi bilgileri sizlerle beraber burada işlemeye çalışmıştık. Bugün yine e, cemaatle namazın bir parçası olan ama gerçekten dinimizde ibadet hayatımız için olmazsa olmaz, çok önemli bir ibadet olan Cuma namazı ile konumuzu devam ettirmeye çalışacağız. Cuma namazı e, hani kök olarak toplamak, bir araya getirmek e, anlamına gelen e, bir sözcüktür. Arapça, Arapça bir sözcüktür. Hatta cemaat, e, cuma, cami bunlar da hep aynı kökten gelir. Yani bu kökte bir toplayıcılık, bir araya getirme özelliği ön plana çıkıyor. İşte cuma da hem ismi isim olarak hem de anlamı bakımından toplumsal yönü çok güçlü olan, yani Müslümanların bir araya gelerek hem dini duyarlılıklarını tazelediği hem de yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdiği çok önemli farzlardan bir tanesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma gündür. Hz. Adem o günde yaratılmıştır. O günde cennete girmiştir. O günde cenneten, cennetten çıkarılmıştır. Kıyamette de, e, kıyametin de yine bir cuma günü e, kopacağı e, buyuruluyor bu hadis-i şerefte. Hatta hadisin devamında da e, bu e, günde yani cuma gününde öyle bir saat vardır ki o saatte dualar mutlaka e, kabul edilir. Yani bir icabet saati adı verilen bir e, saatin bulunduğunu ve bu günde yapılan duaların mutlaka kabul e, edileceğini buyuruyor. E, tabi e, cuma'nın e, farz olması, Kur'an-ı Kerim ve sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de hepinizin bildiği bir ayeti kerimeyi burada tekrar hatırlatalım. Ya min fas'au ila zikrillahi in kuntum ayetin anlamını hepimiz biliyoruz ama yine de bir tekrar edelim. Ey iman edenler Cuma günü namaz için çağrıldığı zaman yani ezan okunduğu zaman anlamına geliyor bu. Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın bilirsiniz bu sizin için daha hayırlıdır. Tabii ki, tabii ki buradaki alışverişi bırakın demek sadece alışveriş değil. Cuma'ya gitmeye engel olabilecek her türlü gerek hukuki işlemler gerek gündelik hayatımızı bir tarafa bırakıp doğrudan doğruya Allah'ın zikrine koşmamızı ifade ediyor bu ayet kerime. Cuma namazının e, farz kılındığını e, ifade eden bu ayet-i kerime Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, yani Medine'ye e, hicreti e, sırasında nazil olmuştur ve Hazreti Peygamber de e, ilk Cuma namazını o Mekke, yani Medine yakınlarında bir yerde Ranuna Vadisi denilen bir yerde kılmıştır. Ondan sonra da her hafta bütün müminlerin hem Hazreti Peygamber döneminde hiç aksatılmadan devam edilmiş hem de ondan sonra nesiller boyunca günümüze kadar gelmiş olan bir namazdır. Ee, yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cuma namazlarına devam eden kimsenin iki cuma arasındaki günahları tamamen affedilir. Ama e, aynı zamanda da bu Cuma'yı hafife alarak 3 Cuma namazını terk eden ise kalbi e, mühürlenir e, buyurmaktadır. Yani burada hem e, Cuma kılan, kılanlarla ilgili çok büyük bir mükafatın olacağını ama aynı zamanda Cuma'yı terk edenin de e, inanç açısından da çok tehlikeli bir e, duruma geleceğini bu göstermiş oluyor. Evet bu Cuma'nın önemiyle ilgili bu kısa bilgilerden sonra yavaş yavaş Cuma namazının şartlarına geçebiliriz. Ee, yani Hanefi mezhebi özelinde ele alacak olursak diğer mezheplerde de hemen hemen benzer e, şartlar vardır. Genellikle 12 şartının olduğu ifade edilir bizim İlmihal e, eserlerinde. Bunlardan 6 tanesi yükümlülük şartlarıdır. Yani kimler bu namazla yükümlüdür? Diğer 6 tanesi ise bu e, cuma namazının kılınması sırasında gerekli olan e, şartlardır. Peki kimler e, bu namazla yükümlüdür? Cuma namazıyla yükümlüdür? Tabii ki. Her şeyden önce normal namazlarla yükümlülük şartları vardır. Yani normal namazlar kim bir kimseye farz olabilmesi için neler gerekiyorsa bunlar gerekir. Yani ilave bazı şartlar gerekiyor. Onlardan bir tanesi erkek olmaktır. Tabii bu cuma namazı biraz meşakkatli, meşakkat de gerektiren bir namazdır. Çünkü belki bazı... Ee, uzak yerlerden de gelip e, şehre gelmek durumu söz konusudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden bazı kişilerin cuma namazı kılabileceğine ama onlar için bir yükümlülük olmadığını ifade etmiştir. Ee, bunlardan bir tanesi de e, kadınlardır. Kadınlar cuma namazı kılabilirler ama kendilerine e, mecburi değildir. Bir başka şey e, hür olmaktır. Tabii eski dönemlerde kölelik e, müessesesi de bulunduğu için Belki kölelik için kölelerin Cuma namazı ile yükümlü olmadığını anlatmak için bu şart getirilmiştir. Ama günümüzde de hani esir olabilir ya da hapiste olabilir bir insan yani Cuma'ya gitme imkanı bulmayabilir. Bu durumda olan kişilere de Cuma farz olmaz. Evet tabi günümüzde kölelik güncelliğini kaybettiği için bununla ilgili söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Bir başka şey yine Cuma ile yükümlü sayılmak için mukim olmaktır. Yani mukim demek ileride kim mukim, kim yolcu bunları göreceğiz inşallah. Yolcu olmayan yani bulunmuş olduğu ikamet halinde olan demektir. Buradan da şunu anlıyoruz yolculara Cuma farz değildir ama kılabilirler. Kılarlarsa da bu yine Cuma yerine geçer. Öyle öyle kılmaları şart değildir. Evet, bir başka önemli bir nokta, nokta yine Cuma'nın Cuma ile Cuma yükümlü olmak için Cuma namazına gitmeyi engelleyecek ya da onlar için mazeret teşkil edecek bir sağlık probleminin bulunmaması gerekir. Bu sağlık problemi demek hani hakikaten de yani insan hasta olabilir kendisi normalde sağlamken o hafta itibariyle hasta olmuş olabilir kendisini Cuma'ya gidemeyecek kadar. E, bitkin e, düşüren ya da bulaşıcı bir hastalığı olan bir kişidir. Bu durumda olan kişinin zaten cumaya gitmemesi gerekir. Bir başka şey kişi görme engelli olmamalıdır. ya yani Yine kişi e, yürüme engelli olmamalıdır. Hani Bu durumda olan kişilerin e, tabii kendilerini cumaya e, götürebilecek kişiler varsa ve cumaya gidebiliyorlarsa Yine cumayı kılmış sayılırlar. Ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez ama bu kişiler cumaya gitmekle yükümlü değillerdir. Evet bir bazı şartların da cuma namazının edası için yani sahih bir şekilde bu cumanın yerine getirilmiş sayılması için gerekli olduğunu söylemiştik. Peki nedir cuma namazının edası için şartlar? Tabii ki diğer namazlardan biraz farklıdır. Diğer cemaatle kılınan namazlardan biraz farklıdır cuma namazı. Çünkü cuma namazının biraz önce de söylediğim gibi hem toplumsal yönü var hem de kamusal yönü vardır. Çünkü sonuçta çok büyük kitlelerin bir araya gelmesi ve topluca bir iş yapması durumu söz konusudur. Dolayısıyla oradaki kamu görevlilerinin çok önemli bir yeri var. Çünkü bu biraz da... Ee, bunun düzenli bir şekilde yerine getirilmesiyle ilgili bir e, durumdur. O yüzden cuma e, kılınacak yerin nerede cuma kılınacağı e, ya da Orada cuma kılınıp kılınmayacağına mutlaka yetkili kamu otoritelerinin izin vermiş olması gerekir. Bu cuma için önemli bir şarttır. Bir başka şey yine cuma toplumsal bir namaz olduğu için yerleşim yerlerinde kılınması gereken bir namazdır. O yüzden namaz cuma kılınan yerin şehir olması ya da şehir hükmünde bulunması lazım. Yani bu özellikleri taşıyan bir yerleşim yeri olması gerekir. Hani böyle senenin işte 3-5 günü ya da 3 5 ayının yerleşildiği yerleşim yeri olmayan günübirlik gidip gelinen yerlerde cuma namazı kılınamaz. Ama mezra bile olmuş olsa eğer orada sürekli ikamet ediliyorsa orada cuma namazı kılınabilir. Yani günümüzde de zaten eğer müftü yani Diyanet Başkanlığımız müftülerimiz bir yerde cuma namazına izin vermişlerse orada namaz kılınabilir. Evet bir önemli şartımız da yine Cuma'nın edasının sahih olabilmesi için Cuma namazının cemaatle kılınması gerekir. Çünkü adı üstünde bu toplumsal bir namazdır. Tabii burada gündeme şu gelmektedir, şu soru gelmektedir. Cuma namazı kılınabilmesi için asgari cemaat sayısı ne kadar olmalıdır? İşte bu konuda mezheplerin farklı görüşleri de var. Mesela Hanefi mezhebi. Ee, bu konuda imam dışında en az 3 kişinin bulunmasını şart koşuyor. Yani imamla beraber 4 kişinin bulunmasını şart koşmaktadır. Kendilerince bazı rivayetlere dayanarak bu şekilde e, kanaat belirtmişler. Ama mesela hani diğer mezheplerin farklı farklı kanaatleri var ama e, burada e, Şafii, yani ülkemizde daha çok e, Şafii kardeşlerimiz bulunduğu için belki onların e, görüşünü burada belirtmek yerinde olur. E, Şafii mezhebine göre e, cuma ile yükümlü olan e, ve cuma kıldırabilecek de nitelikte olan yani kadın olmayan çocuk olmayan e, en az 40 kişinin 40 erkek kişinin bulunmuş olması gerekir. Bundan daha düşük sayıda olan kişilerle cuma namazı kılınmaz. Orada cuma namazı da kılmak gerekmez. Tabi e, burada yine e, biraz önce söylediklerimden de çıkıyor. E, Haneti mezhebine göre yani cuma namazında e, bu 4 kişinin Kadınlardan olmasının bir mahsuru yoktur. Tabi e, imamın erkek olması şartıyla. E, her ne kadar kadınların kendilerine cuma namazı farz olmasa bile, cumada bulunmaları halinde bu nisabı e, tamamlamış olurlar. Yani o dört kişilik sayıya dahil olmuş olur. Evet, e, dediğimiz gibi yani Şafii mezhebine göre, hem akıllı olacak hem hür olacak hem ergen olacak hem de yolcu olmayacak bu kırk kişinin. Yani cuma e, kıl, e, kılması kendisine farz olmuş olan kişilerden bulunmuş olması gerekir. Bir başka cuma'nın edasının e, sahih olabilmesi için, geçerli olabilmesi için önemli şartlardan bir tanesi de e, cuma kılınacak yerin herkese açık olması şartıdır. Yani buna izne ağam derler. Yani böyle 3-5 kişi bir araya gelmiş, işte bir evde ya da bir mescitte başka hiç kimseyi içeriye almıyorlar. Bunlarla cuma namazı kılınmaz. Tabii özel bir takım güvenlik endişelerinden dolayı herkesin girip çıkmasına izin verilmeyen çok özel işte askeri bölgeler, başka bir takım gizli kamunun girmesine izin verilmeyen yerler olabilir. Eğer burada... E, ...kamu otoritesi bir e, cuma namazı kılmaya izin vermişse orada kılınabilir. Ama bunlar istisna iyidir. Normal hallerde cuma namazının mutlaka herkese açık olan mekanlarda kılınmış olması gerekir. Bu da önemli bir eda şartlarındandır. Bir başka yine diğer namazlardan farklı olarak, diğer cemaatle kılınan namazlardan farklı olarak... ...önemli bir e, eda şartı da cuma için e, cuma namazından önce hutbe e, okunmasıdır. Hutbe hepimizin bildiği gibi yani aslında cemaate konuşma yapmaktır. Ama bu sıradan bir konuşma değil. İçerisinde Allah'a hamd, Resulüne salatü selam ve müminlere duanın da bulunduğu bir zikirden ibarettir. Hem burada Allah'ın anılması, Hazreti Peygamber'e salatü selam getirilmesi, hem de müminlere nasihatte bulunması, bilgi verilmesi esastır. O yüzden Cuma namazında hutbe çok önemlidir, farzdır. Hutbe olmasa cuma namazı da sahih olmaz. Aynı zamanda bu hutbenin mutlaka cemaatin huzurunda sunulmuş olması gerekir ve bu hutbenin sahih olabilmesi için en az bir cemaat tarafından dinlenmiş olması şarttır. Tabii burada hani Cuma'nın sahih olması için dört kişi gerekiyor imamla beraber ama hut yani namazın kılınması için dört kişi gerekir ama hutbeyi en az bir kişinin dinlemesi gerekir yani bu ikisini birbirine karıştırmamamız e, icap eder. E, yine hepimizin bildiği gibi hutbe e, iki kısımdan meydana geliyor arada bir oturma meydan, oturuluyor sonra ikinci hutbeye çıkılıyor. Birinci hutbede işte Allah'a hamd ediliyor. Şehadetler ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiriliyor. Onun peşinden müminlere öğütler veriliyor. Kısa bir oturuş yapılıp tekrar ikinci hutbeye geçiliyor. Orada da yine hamd, salavat ve müminlere dua edilerek hutbe tamamlanmış oluyor. Peki Cuma namazının e, kılınışı ile ilgili de kısa bilgi verelim. Çoğumuzun bildiği e, şeydir. Cuma namazı bildiğiniz gibi e, iki rekatlık e, farz bir e, namazdır. Ama bunun öncesinde dört rekatlık müekket bir e, sünnet vardır. E, Cuma namazının farzı tıpkı sabah namazının farzı gibi e, kılınıyor. Ama burada farklı olarak, farklı olarak derken hani münferit olarak sabah namazı kılındığında sessiz olarak da kılınabilir. Ama cuma namazında mutlaka kıraatin imam tarafından sesli olarak yapılması gerekiyor. Farzı bittikten sonra bir sünnetleri de var yani son sünnetleri de vardır. Dört rekatlık cuma'nın son sünneti vardır. Bu, bu da yine ilk sünnet gibi kılınır yani müekked sünnet gibi kılınır. Daha sonra bazı mezheplere göre ya da Hanefi mezhebinde de bazı görüşlere göre tercih edilen görüşlere göre iki rekatlık da vaktin sünneti adıyla bir sünnet kılınır. Dolayısıyla cuma namazı öncesinde dört rekat sünnet sonra iki rekat cuma namazı daha sonra dört rekat işte son cuma namazının son sünneti iki rekatlık da vaktin sünneti kılınmış olur. Şimdi yine konu Cuma namazı ile ilgili olduğu için ve çok da sıkça da sorulduğu için yani bir konuya da burada yine kısaca değinmekte yarar var. Zuhr-akhir denilen bir namaz var. Nedir bu zuhr-akhir? Yani yakın zamanlara kadar hemen hemen bütün camilerde kılınıyordu ama artık yavaş yavaş bu azaldı. Yani sadece Hanefi mezhebinde değil, Şafii mezhebinde de ve diğer bazı mezheplerde de bu zuhru ahir namazı kılınır. Hatta Şafii mezhebinde bazı yerlerde cemaatle kılınır. Peki nedir? Zuhur demek yine öğle namazı demek. Ahir demek de son öğle namazı demek. Peki böyle bir namaz nereden çıkmıştır? Aslında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve İlk işte e, nesillerde sahabe tabiun o e, tabiun nesillerinde böyle bir namaz yoktu. Şundan çıkmıştır. Yani bu şeyin mantığı e, şudur. E, yukarıda e, anlatmaya çalışmıştık Cuma'nın e, yani yerine getirilmesi için. Yerine getirilmiş sayılması, e, sayılması için mutlaka şehirde ya da şehir hükmünde kılınması gerekir. Ve Cuma'nın bir şehirde tek bir yerde kılınması gerekir gibi bir anlayış mevcuttu. Fakat zamanla tabi insanların bir mekana sığması mümkün değil. Bir, yani bir şehirde birden fazla Cuma namazı kılmak mecburi hale e, gelmiştir. Fakat bu şart yerine gelmedi diye de bazı kişiler bazı alimler e, şüpheye düşmüşler. Eğer e, cuma bir yerde kılınması gerekiyorsa, eğer birden aynı yerde birden fazla da cuma kılınıyorsa, bunun herkesinin de aynı anda kılınması durumunda, ya da sonra da, önce de olabilir, e, bunların caiz olmaması, geçerli olmaması gibi bir şüphe ortaya çıkmış. Ve demişler ki, öğle namazı gibi bir de namaz kılalım, eğer cuma namazı kabul olmazsa, onun yerine bu geçmiş olur. Kabul olursa bu nafile e, hükmünde olur demişler. Fakat aslında, hem Haneti mezhebinde ve bazı e, e, görüşlerde e, bir yerden yani bir şehirden birden fazla cuma namazı kılınabilir. Dolayısıyla aslında zuhrahî namazı kılmaya gerek yoktur. Hani bu ihtiyatta kılınan bir şeydi. Hele hele günümüzde Şehirler o kadar kalabalıklaşmış, o kadar büyümüştür ki insanların hepsini tek bir mekanda toplamak mümkün değildir. Dolayısıyla gerek hani bunun dayanmış olduğu şer'i deliller bakımından, gerekse günümüzde zaten imkansız olması bakımından zuhur ahir namazı kılmaya gerek kalmamıştır. Hani bu namaz kılınmayabilir. bilir. Hatta bazıları yani böyle ikircikli hani şüpheli bir şekilde cuma kılınmanın da uygun olmayacağını da söylemişlerdir yani bizim kaynaklarımızdan. Ama burada tabi bunun gerekçesini bilerek yani biz hala bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Zuhru ahir namazı kılmak istiyoruz e, diyenlere de niye kılıyorsun demeye de gerek e, yoktur. Ama e, bunun gerekçesini de bilmemiz gerekir bu şekilde. Evet e, böylece e, cuma namazıyla ilgili hükümleri sizlere kısaca ifade etmiş olduk. Yine e, bundan sonra toplumsal namazlarımızdan cemaatle kılınan ve toplumsal yönü yani sosyal yönü Birlikte beraber eda edilme yönü ön planda olan bir namaz çeşidimiz daha vardır. O da e, bayram namazlarıdır. Bayram namazları da hani tek başına kılınamayacak e, bir namazdır. E, mutlaka toplulukla beraberce kılınması gerekir. Bildiğiniz gibi e, iki dini bayramımız var. Bunlardan bir tanesi Ramazan bayramıdır ki bu Arapçada İdül e, Fıtır adı verilir. Fıtır bayramı denir buna yani fıtır aslında orucu yemek, orucu bozmak anlamına geliyor. Yani Ramazan'ı tutup artık ondan sağ selamet çıkıp o ibadeti tamamlayıp artık oruçlarımızı yemeğe, yemeğe içmeye başladığımız ve o yüzden de e, sa, e, güzel bir şekilde Ramazan'ı eda ettiğimiz için bir tür onun bir kutlaması gibi bir, bir bayram e, yapılmaktadır. İkinci e, bayram e, bayramımız ise kurban bayramıdır. Buna da İdül adha denir e, Arapça'da. E, Tabi e, bunların her ikisi de çok önemli e, bayramlardır. Önemli, burada da bazı önemli ibadetler de vardır. Bunların başında da bayram namazı gelmektedir. Tabi bu e, bayram namazlarının Müslümanlara hediye edilmesinin de bir hikayesi vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince, Medine'ye vardığında orada Medine'lilerin bu iki günde eğlendiklerini görüyor. E onlara soruyor yani niçin bunları böyle bayram olarak kutluyorsunuz, buralarda eğlenceler yapıyorsunuz diye sorduklarında. E onlar işte cahiliye döneminde bizler bu iki günde eğlenirdik buyuruyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok tasarrufunda eğlendikler, Mümkün mertebe gerek sosyal hayatı e, ki ibadet hayatının tamamını da sosyal hayatı da e, bir takım taklitlerden e, kurtarmak şeklinde tecelli etmiştir. Pek çok tasarrufunda bunu görüyoruz. Evet onların bu sosyal hayatlarını devam ettiriyor ama onları İslamileştiriyor. Burada da bu özelliğine e, şahit oluyoruz. Diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu o iki gün yerine size onlardan daha hayırlı iki gün nasip etmiştir, hediye etmiştir. Bu da Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'dır buyuruyor. İşte bu bizim kaynaklarımızda bu şekilde geliyor. İşte bu Kurban Bayramı'nın meşruiyeti hem bu şekilde sünnete dayanıyor hem de özellikle kurban bayramı ile ilgili bir ayetin delaletine dayanıyor. Biliyorsunuz Kevser suresinde Fesall ile Rabbike Venhar ayeti vardır. O Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diye bunu tercüme edebiliriz. Tabi bunun farklı farklı anlamları var ama genellikle ulemanın çoğunluğu e, buradaki namazın e, kurban namazı, buradaki kurbanın da Kurban Bayramı e, olduğu şeklinde yorumlamışlardır ve geleneğimiz de bu şekilde oluşmuştur. E, şeyle ilgili Ramazan Bayramı ile ilgili e, gelenek ise e, Kur'an-ı Kerim'le değil Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine e, dayanmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen e, her bayramda hiç e, şey yapmadan aksatmadan Kurban ve Ramazan bayramlarının namazlarını kılmıştır. Aynı şekilde kurban bayramında da kurbanlarını kesmiştir. Peki bunun hükmü nedir? Yani biraz delillerini bu şekilde sizlere açıklamış olduk. Hükmü nedir? Yani bayram namazı kılmanın gerek Ramazan'da gerekse kurbanda hükmü nedir? Hanefiler bunu vacip olarak e, ifade ediyorlar. Her iki namazında vacip olduğunu söylüyorlar. Tabii bu vacibi birçok vesilelerle sizlere söylemiştik. Aslında farz demektir. Ama bazı delillerinde e, küçücük şüpheler, zan bulunduğu için hani bunu ameli farz demişler. E, yine mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Ee, ama e, işte vacibin farzdan ayrıldığı bazı noktalar var. O konularda farzdan ayrılır e, demişlerdir. Şafi mezhebinde ve diğer mezheplerde e, bu sünnettir ama e, bütün mezheplerde bu sıradan bir sünnette değildir. İslam'ın sembolü olan, hani şairden dediğimiz, e, İslam'ın e, sembol özelliği gösteren e, olmazsa olmaz... E, mutlaka Müslümanların bir kısmının yerine getirmesi gereken e, bir e, ibadettir. Yoksa hani bu sünnettir, mutlaka, terk edilse de olur, olmaz e, e, yapılsa da olur anlamında değildir. Onlar da onlarda vacip kategorisi olmadığı için e, sünnet bu anlamda Hanefilerle hemen hemen eşdeğerdedir. Ama bu vacip şeklinde değil de onlar bunu sünnet şeklinde ifade etmişlerdir. Peki... E, Bayram namazının kılınırken ne gibi şartlara riayet edilmesi gerekir? Bayram namazının hani şartları, edasının şartları belki burada yine gündeme gelmektedir. Aslında cuma namazıyla ilgili şartlar hemen hemen bayram namazı içinde söz konusudur. Sadece hutbe, cumada da vardır, burada da vardır ama farklılığı şuradadır. Cuma'da hutbe namazdan önce irad edilmesi gerekir. Şey ise bayram namazların ise hutbe hem sünnettir, hani farz değildir e, cumada olduğu gibi, hem de namaz kılındıktan sonra yerine getirilmesi gerekir. E, bir başka fark belki, cumadan farkı. Biraz önce açıklamaya e, çalışmıştık. Hani bir mekanda birden fazla cuma kılınır mı, kılınmaz mı tartışması vardı cuma ile ilgili olarak ama bayramla ilgili böyle bir tartışma yoktur birden fazla yerde rahat bir şekilde kılınabilir. Hatta bazı mezheplerde, Hanefi mezhebi bunu kabul etmiyor ama bazı mezheplerde bireysel olarak bile e, bu namaz evlerde bile tek başlarına kılınabilir. E, mesela Şafi mezhebinde e, böyledir ama Hanefi mezhebinde mutlaka cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Tabii bayramlarımıza özgü bazı şeyler de vardır. Yani güzel adetler de vardır. Mesela Ramazan bayramında bayram namazına gitmeden önce hurma ve benzerleri gibi tatlı bir şey yiyerek gitmek. Kurban namazında ise çünkü Ramazan'da oruçtan çıkmış oluyoruz. Böyle ağzımızı tatlandırarak gitmemiz uygun görülmüş. Kurban bayramında ise eğer hemen çabucak kurbanımızı keseceksek hiçbir şey yemeden gidip kurbandan sonra o kurban etiyle ee, i̇lk güne e, yemeye başlamak bu da güzeldir. Ama günümüzde tabi kurbanlar e, belki geciktiği için e, bu şekilde uygulamak biraz da e, zordur. E, tabii yine e, bayram namazına gitmeden önce hatta cuma da olduğu gibi işte e, banyo yapılması, güzel kıyafetler giyilmesi, kokular sürülmesi, giderken e, tekbirler alınması da e, güzel bir şeydir. E, yani bayram namazının e, vakti, Güneşin doğuşundan sonra kerahat vakti çıktıktan sonra başlar ki bu da yaklaşık 40 dakika 40-50 dakika sonradır. Bunlarla ilgili zaten Diyanet İşleri Başkanlığımız bazı takvimler yani bunlarla ilgili bütün bölgelere ilişkin çok böyle dakik takvimler yaptıkları için onlara uyarak bu namazlarımızı rahatlıkla eda edebiliriz. Bayram namazının kılınışı ile ilgili de belki kısaca bir bilgi verelim. Bunu çoğumuz biliyoruz ama. Yani bayram namazı iki rekattır biliyorsunuz. Aynen yani şey gibi sabah namazının farzı gibi ya da cuma namazı gibi kılınır ama farklı olarak her reka, her iki rekatta da üçer tane ee, tekbir zahit tekbir yani ilave tekbirler alınması gerekir. Bu tekbirler özellikle Hanefi bir için söyleyecek olursak. Birinci rekatta e, Sübhaneke'yi okuduktan sonra Fatih'ayı okumadan önce e, bunların e, bu tekbirlerin alınması gerekir. İkinci rekatta ise e, Fatiha ve Dammus sureden yani sure eklendikten sonra e, rüküye gitmeden önce bu tekbirler e, alınır. Ondan sonra normal olarak, işte rükû, secde ve tahayyatlardan sonra selam verilerek bu namaz kılınmış olur. Yine bu namazda da imamın açıktan okuması gerekir. Tabii namaz bittikten sonra da biraz önce söylediğim gibi hutbe irad edilir ve bu şekilde bayram namazı sona erdirilmiş olur. Evet böylece değerli izleyenler e, cemaatle e, kılınan çok önemli iki namazımızı bunlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmış olduk. Belki bu bölümümüzü bitirmeden önce... Yine ...kurban bayramı ile ilgili teşrik tekbirleri adını verdiğimiz... ...tekbirlere de kısaca değinmek gerekir. Biliyorsunuz teşrik tekbirleri kurban bayramından bir gün önce... ...arefe günü sabah namazından başlar. Hanefi mezhebine göre dördüncü günü ikindi vaktine kadar devam eder. Her vaktin farz namazlarından sonra... Ee, şeyden e, namazı bitirir bitirmez e, oturduğumuz yerde Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil Hamd şeklinde bu teşrik tekbirlerini almamız gerekiyor. E, tabii farklı mezheplerde bunların süreleri biraz daha farklıdır ama Hanefi mezhebi için bu şekildedir. E, bu eğer unutulursa, kaçırılırsa aynı teşrik tekbirleri vaktinde o namazın kaza edilmesi halinde bu teşrik tekbirlere de kaza edilir. Ama o vakit bittikten sonra yani bayramın dördüncü günü geçtikten sonra bunların tekrar kaza edilmesi mümkün değildir. Yani böylece bu bölümümüzü cuma namazı ve bayram namazları ve artı teşrik tekbirleriyle bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümümüzde yine bu ibadetlerimizle alakalı, bilgileri vitir namazından başlamak üzere sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümde tekrar beraber olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.